Önce arzu nasiyesine girmeyeceğim, ee, bu sabah da Umut e, Bey'e sunumuyla e, üzerine bayağı e, konuşuldu aslında. Önce sorular mı gelecekti? Ben başka bir, yani Hegel'in spinoz okumasına üzerinden ilgileceğim ama başka bir yöne sapacağım. E, şimdi Hegel ve spinoz resimleri özellikle Hegel arkadaşından sonra Fransa'da e, yükselen e, yeni Hegelciliğin e, tepki olarak 1960'larda e, değişen anti-hegelciliği sonrasında en çok karşı karşıya getiren isimler olmuştur. E, öyle ki bugün hani bunun hani bizi hani bir siyasiyle felsefeyi teorilere yansamış. Hani yeni hegelciler, e, neo-hegeliyanlar işte neo-spinozocılar bir ayrımlardan bahsedilir olmuştur. Yani tüm genellemelerin İçinde bir yanlışlık payı da bulunan bir zaman ve bu bir tür kanlaşma işte eee gözlüğün sonrasında felsefi olarak devam eden yine konumunda konuunda hani ne total bir et görürüz. bunun çeşitli sebepleri var aslında. çünkü hani gözlüğün tarzında hani polemin felsefi olarak belirme olmayacağına dair bir önkabülden dolayı da aslında ee, yani e, hediye edilmeme e, total bir şekilde reddetip karşısına koymanı görürüz. Ee, ama bu şekilde bir e, kamplaşmaya ya da dikotomiye hatta e, yol açmayacak e, konumlar da olmuştur. Ve ben bugün e, o konumlardan bir üzerinde duracağım. E, ve bence de o konumlardan en önemli den bir yerleşme ile ilgili spinazo okuması ya da daha doğrusu her birin spinazo geliştiğini okuma dersi. Maçtada e, yani şöyle bir e, zaten daha genel olarak e, ve bu genel konusunun bu spinazo gibi bir özellikte okumada da e, gelişimini görüyoruz. Yani materyalist ve çiftin okuma yöntemleri altı da altuser işte, kapital seminerleriyle birlikte oluşan e, ser çevresinde gördüğünüz e, paradoksal düşüncenin e, kurulması yani paradoksal düşüncenin kurulması zaten e, bir metnin içindeki kendi içsel güvenimleri ve sınırları üzerinden bir bir not yani, e, ki Bu çevre içerisinde en çok felsefe tarihini taşınışı e, şey olan Maşya olmuştur. Sadece bir mektin işte tarihsel ve toplumsal olarak belirlenme meselesi değil, mektinin kendi maddi belirlenimleri, iç, içsel dönemikulları ve sınırları, e, ve zorlamaları e, ve cevaplayamadığı, açık bıraktığı sorular, bunların e, bunlar üzerinden bir okuma e, yapmayı tercih eder. E, bu anlamda nasıl ki mesela Döveros Koloni'yi e, bilimsizlik bir tarz olarak biliyorsa Maşter'e de aslında bu gerilimleri arındırmayan e, metinleri e, çok gerilimli e, olmadığını çıkarırda bulunabiliriz. E, ve buradan e, bir yandan da Maşter'e e, Spinoza mütasitesini saf olumlama olarak okumaya da belli bir mesafe oluşur. Şimdi e, onun kitabının başlığı da aslında bu lehemsediği sorunlarının yansıması vardır. E, e, Hegel Uğuz Spinoza e, kitabı. E, şimdi buradaki, yani 1979'da burada e, yayınlatılır, e, 1990'da yazdık, ikinci baskısında yazdığı ön sözde, bu tarihlerde biraz maşveren konumda farklılaşma da görülür. Ee, bu başlığı açarken, aslında biraz önce çok paradoksal düşünme dediğim, hatta beni de oranlarda semptomatik okumayla ilişkilendirebileceğimiz bir şekilde, ee, bu bağlacın yani bu bağlacının e, latince'deki iki bağlacı birlikte düşünüşü olarak e, koyar. E, birincisi out, out yani işte biraz sosyalizmin ve barbarlıktaki gibi dışlayıcı bağlacılık e, denilmesi e, ya hegel ya spinoza e, ya da daha ılınlı bir şekilde hegel mi spinozama diyebileceğimiz. Ama bir yandan da dev süzenli turodaki gibi e, kapsayıcı bir bağlacı e, danı ile de olduğunu hatırlatır. Yani e, tanrı ya da doğa, tanrı veya doğa Tanrı-Yer deyişle, doğa ya da Tanrı-Yani doğa gibi. Ve bunun ikisi üzerinden e, amacını şöyle e, tanımlar. Bu ikisinin, Higel Respinoza'nın katı etkili farklarının kesişimine bakma ya da felsefenin hakikati ne tüm bir Respinoza'da ne de Higel'dedir. Fakat ikisinin arasında bir yerde, ikisinin arasında gerçekleşen geçişlidir. Fakat bir yandan da böylesi bir düşünme tarzı, e, hani Hegel Spinozayı e, mutlak hakikat içerisinde e, eli etip aralarındaki farkları düzleme anlamına da gelmez. Yani başka e, Spinozacı çözür, asıl materyal okuma yöntemleri kullandığı Spinozacı okuma dan bir izler taşır e, ve başkaya göre evet, elde ettiği Spinozayı yanlış okumuştur. Ama ona göre sadece bunu söyleyip bir kenara e, koymak değildir asıl önemli olan ya da felsefi bakımdan ilginç olan. Yani negeli onu okuduğu için de ya, okumaya iten zorunlu nedenleri anlamak e, ve e, bir anlamda ya, onu söylemediği şeyleri söyleten mantığı e, kavramaktır asıl önemli olan. İşte oradan, tam da buradan e, Hegel ve Spinoz arasındaki gerçek farklar açığa çıkacaktır Maşre'ye göre. E, şimdi buradan ve ben de dolayısıyla e, yani başta da yeniden Hegel olan e, bir e, semposyon, bu <gülüyor> böyle bir okumanın daha e, bizzay bir şekilde söylüyorum tabii. Yani e, daha uygun olacağını düşündüm. Yani, tüm de ee, okumalarını genişlemiş olmasa anda. E, şimdi öncelikle genel spinoza okumasına bakarsak hani genel yas getirdiği eleştiriye az çok hepimiz biliyoruz. İşte spinoza olan ve kavranının birliğini ortaya koyma çarşısına girdiği için e, mutlakla başladığı için her şeyden önce felsefi düşünme spinozacılıkla başlar, spinoza ile başlar. E, fakat bu bu girişime katkı kalmıştır. Eee ve eee öznenin durum kavramın hareketine varamadığı için Pisacı göz eee soyut, boş, eee formal bir eee e, ve Bu eleştirinin aslında üç ayakta geliştiğini e, görürüz. E, bir tanesi Pisac'ın önceliğine getirdiği o regiometrico meselesi, o işte etikanın yani içine ve oldukça zorlaştıran o katı yöntemi diyebileceğimiz e, dediksiyon ve kanıtlama e, tarzında eleştiri. Burada e, aslında e, negel e, geleneksel hakikat anlayışına e, ve yöntem ile hakikati ayıran, e, özellikle dekarta karta eleştirilir, yamanlı spinozoya da. E, yansıtır. E, diğer bir nesline e, omnis determinatio es negatio ifadesi e, bütün belirlerinden olumsuzlama diye her belirlerin olumsuzlamadır diye. Burada e, aslında e, bu ifade yani determinatio es negatio şekliyle belirlenip olumsuzlamadır şekliyle filozada geçer. Yarık Yerles'e yazdığı e, ikinci mektupta e, fakat e, o tartışma gerçekten başkadır. Yani sayı, e, sayının, e, sayı atfetmenin nitasyon e, olduğunu üzerine başka bir tartışma yürütüp ve Hegelma Omnis ifadesini de etkileyerek daha ontolojik bir tartışmaya e, yani sıfatların e, sözün birliklerimi olmaları ve bu anlamda bu sözün bilerek yazdılan bir şekilde e, varlığından, e, varlığının azalmasıyla moduslara doğru bir bir tür şeklinde yani hani, emelasyon düşün, türün düşüncesine yakın bir şekilde e, ontolojik tartışmaya taşıyarak ele iletilecektir. Bir e, an işte deneykenin yani, sıfat yani ismi olarak isıfat kavrayışına getirdiğini belirtti ve buradan zaten söz ve sıfatlar arasındaki ilişki ben e, problematiklerdir. E, Sıfatı azıcık söz ve en sonunda mahkum edeceğim. Ben nereden en sürekli kısıtlılığı bakın haninde e, yani kanımcı daha en önemli başlık olduğu için e, sıfat e, meselesine değinmek istiyorum. E, Hegel'in Spinoza'da spinozcu sıfat okumasına geçmeden önce Spinoza'nın kendisindeki sıfat tanımını hatırlarsak çünkü o tanımın e, yakın okuma maddeliyle eleştirdiği yerler var Hegel'in. E, Sıfattan anladığı e, Etika'nın pirinci kitabının 4. tanımı ''Ağrıma reksinin töse dahil onun üzgünün kuran olarak algıladığıdır. der. E, şimdi Hegel'in... Bu tanıma ikili bir eleştiri bitirilir. Birincisi şöyledir, yani toz sıfatlar arasındaki ilişkinin hissallığı problemi. Bu tanıma göre, yani sıfat, sıfattan anladığım alnı mektisinin dair onun özünü kuran olarak algıladığıdır. Bu tanıma göre Hegel, hegel için bu tanımda bir kötü sonsuza yol açacak. Ee, bir durum vardır. Yani şöyle ki, anlama yetkisi mutlağın özünü kavramaktadır. Halbuki anlama yetisi bir modusudur. Tarzın modusudur. Bu anlamada da evet, yani, daha alt bir belirlenimdir. Düşünce sıfatının altında yer alan ona bağlı bir Ama nasıl oluyorsa e, sıfat tanımında bu ardın belirlenin devreye giderek e, onun kavramın koşulu haline gelir, hatta var yoluşunun koşulu haline gelecektir. Yani bir anlamda sonrası, sonluğun, sonluğe bağımlı hale getirilmiş ve mutlaka nasıl bir olan sıfat, almanın içine takip edilmiştir. Ve de spinozanın tanımladığı de sıfatlar, soyut özlerden, e, töz'e dair anlamı eksisinin soyuk bakış açısından başka bir şey değildir. E, bu yüzden töz'e de sısal kalır. E, Töz'ü ancak eksik bir şekilde her türlü somut birleşimin dışında yalnızca temsil eder. E, i̇kinci getirdiği yerleştirilirse, mantıksa da erkek birleştirildi. Bu e, diğer yerleştirilirse, felsefi tarihlerinde yani derslerde e, karşımıza çıkıyor. E, Sıfatların gibi bir genelisiz aldı. Yani sparta, bir numaracı sparta benim türsü açısından ama bir de kendi olarak da zaten birtaş, aralarında hiç bir ilişki, iletişim, ortaklık yok ee, ve e, her biri tıpkı bir bütünün parçaları gibi türsü kısmı olarak teslim ederler, yani özetler, hatta yani bunların ötesi o özel bir şekilde kalırlar. Yani karşı karşıya koyulurlar ee, ve eteos onlara sadece sonuç bir bildirir, gelir. Ee, ve e, bu sıfatlar düşünce ve e, bu anlamda çözülür diye düşünce ve uzam sıfatlarına dağılır. Ee, i̇ksel birlik, mutlaka olması gereken, iksel birlik e, konulamaz. Ve bu noktada hemen için sıfat bulurları e, elbette düşüncenin statüsü Problemine bir dayanır. E, ve şöyle der e, Kuşkusuz söz, düşünce ve varlığın ya da uzanım mutlak birliğidir. Öyleyse düşüncenin kendisini barındırır. Ama yalnızca uzanma birliği içinde, yani kendisini uzandan ayırıyor olarak değil. Böylece de ilerleyen ve biçimlendiren olarak değil. Ya da kendisine dönen ve kendisinden başlayan bir hareket olarak değil. Yani Hegel'e göre Spinoza da düşünce mutlakla bağlantını kendisinde gerçekleştiremiyor <gülüyor> ve sadece böze etkin olan bir birliğin sade bir, bir momente olarak kalıyor ee, ve hatta kendine e, bu birliğin bir, bir, bir momente olabilmesi için de uzamdan dolanması, e, uzamdan geçmesi gerekiyor. Hegel bu ikilileşimsinden e, sonuçta şöyle bir düşünce ediyor. Yani sıfat ve tözde tözün arasındaki ilişkili çıkan defol aslında e, bizzat tözün kendi defosu e, ve e, bu yüzden de başta da söylediğim gibi kendisini hakikat olarak kavrayamayan ve daha ettiği olanın ve kavramının bildiği meselesini e, oluşturamayan, formal kalan, boş gitmen e, ve spinozide sonuçta yapayapa şunu yapmış oluyor hegelleri ve kartın otonom olarak olduğu e, düşünce veya arka atlamayı e, töz e, kavramındaki e, soyut birlikle bir arada tutmaya çalışıyor ama bu o kalıyor. E, işte e, çelişki bir olarak devam ediyor e, ve, ama bu çelişki e, aşılanıyor. Şimdi e, marşinin dikkatiyle Spinoza'nın kendi tanımladığı için de spot konumlarına dönemsek bir kere her şeyden önce, benim Çetin Hoca'da o söylemişimlerimde, yani Maşe'nin okumasında da çok önemli bir mesele. Töz spotlarla, monuçlar arasındaki ilişki aslında eviyle anladığı için konulmuyor koyulmuyor Spinoza'da. Ee, şu bakımdan ki ne gel e, işte benim söylediğim e, tarzda e, spa, töz, sıfatlar ve on tutular tarzları ya da kipleri arasındaki ilişki ardı yeni bir ardılık e, öncelik sonruluk ve hatta e, yerersik olarak algılıyor yani sözlerde daha fazla realitas var e, daha fazla varlık, daha fazla gerçek ve bu özden sıfatları oradan da e, tarzlara durunlanırken bu gerçeklik azalıyor gibi. E, bu şekilde okuyor e, Heyel ama e, Spinoza'da e, sıfatlar, etnolojik ve moduslar aslında özdeş. Yani e, bu özdeşlik e, çok önemli. bu Bunun görünenilmesi de aslında bir parantez açarak söylüyorum uzun bir süre Spinoza yorumcuları arasında e, çok görülmeyen bir şey oluyor. Yani bu anlamda başlığının hani, okuması daha önemli. Eee arada bunu vurgulayan isimler de var ama daha idealist Spinoza yorumları aslında bunun bu özdeşlik üzerinden eee çok yani çok yok. E, ve e, burada mesela Martial Heruta bu Hegel'in okumasında çok kansiyen bir şey görülüyor. Yani e, öyle ki e, işte e, tür anlamın ikisine e, intellektus böyle anlamın ikisine diye çevirdim. E, anlamın ikisine göründüğü biçimde tür. Yani kendisi söz de değil, türün fenomeni e, ve dolayısıyla Hegel sıfatları e, bilgi formu bilginin olanağını, çok kançı bir problem olarak, bilginin olanağını kuran e, belirlenimler olarak okuyor, onların e, bilginin e, olanağının kişisel problemine ilgileniyor. E, bir anlamda Hegel kantı, kant sonrası terminolojiyle e, spinoza'yı okuyor. Bunun bir konamını seçerek aslında spinoza'yı getirdiği bir bilgin, yani Hegel'in ağzından ilgilenen birçok eleştiride daha önceden yapılıyor. Yani mesela akosmizm eleştirtisi de e, Wolf'in yaptığı bir eleştirilir Spinoza'ya. Keza e, Spinoza'yı felsefe tarihinde zorunlu e, ama aşılması gereken bir moment olarak gören teik aslında Hegel'den bilir. E, son. E, tabii o derginlerimiz, yani derginizi önemsizliklerinde eee sıkıca ve herkese karımaktık. Yani böyle bir eee jeolojik masayı fasıl detaylı bir gerekir. ama yetersiz olarak gradan okumalar yaparak başlıyoruz. Nedir bu? Çünkü ki eee yani <gülüyor> kançıyorum. E, aslında Spinoza'ya akıllı ki mi bulanabilecek bir şey değil. Yani bunların sebeplerine biraz değinmeye çalışacağım zaten ama buna girerken önce Marşte bu sıfat tanımındaki Spinoza'nın kullandığı fenobolojiye dikkat ediler. Yani Spinoza kutu algılamak der. Sözünün üzünü oluşturuyor olarak algıladığı e, terkiteyle e, ve e, Yunus şey bir şey rica miyim ya, o perde, güneş çok gözüküyor ya da, kafamıyor mu acaba? Ee, Etik çok teşekkür ederim. Birinci kitabımda Etik Hanım'a karıştırmadım. Birinci kitabımda bir var, üçüncü ee, kavramak ve anlamak arasında yaptığı ayranıza gönderme yapar. Yani burada Hegel e, stübnoza e, e, algılamada e, zihin bir tasitliğinden kavramada ise zihin aktifliğinden bahseder. E, ve Bu anlamda aslında e, zihin çözü e, algılarken onu olduğu gibi algılamaktadır. Yani ee, hiçbir şekilde bir e, düşünsel e, form yani anlamanın formları üzerinden onda bir modifikasyon yapması zaten anlamaya e, intihal ile de e, mümkün değildir. Ve bu arada kavram sözünü kullanmaz diyoruz artık. Bu ifadelerin anlamayeti nazarında bilinmeyen e, bir sorun idi. Anlama etkisi sözü olduğu gibi onu oluşturan kural sıfatlarda anlamaktadır. Fakat bu e, bir yandan da işte e, pasif bir şekilde, yani pasifliğine aktör dedik ama bu böyle bir yansıma teorisi değildir. Yani zihne, e, zihinde töze dair oluşan imajlar da değildir sıfatlar. E, çünkü zaten sıfatlar zihnin fikirleri değildir sıfırma ee, yani hegelyan bir ifadeyle söylersin anlama yetisinde e, töz kendi kendini bilmektedir. Yani moduslarda e, töz arasındaki dolaysız özdeşlik, yani dolaysız demeyelim, e, dolaysız, e, dolaysız aynı anladık e, ve bir yandan da sonsuz, e, sonsuz modlar. Sonlu notlar, bu tür dolayımlar üzerinden oluşan e, kurulan özdeşlik itibarıyla bu böyledir. E, ve toparlarsak e, bu okumaya dair, sıkıntıcı sözün sıfatlarla ilişkisi ne form, ne içerik üzerinden ne de öncelik-sornluk üzerinden sunulmaktadır. Hegel'in durumladığı gibi söz sıfatlara özel değildir. Hegel sıkıntıcı söz ve sıfatlar ilişkisi yenerşi ve kronolojik olarak okumuştur. Bu perspektif yüzünden ilgilen sıfatlar ve tozun özdeşliğini göremez. Ee, eğer bir öncelikle sonradıktan bahsedilecekse bu aslında tozun kendi kendisine biriktiminin koşulları olarak sıfatlardadır. Sıfatlar tozun kuruluş sürecinde nedensel bir işleği görürler. Töz sıfatlar da kendisindedir. Sıfatlar tezinin içsel, etkin nedenleri, nedensel belirlediğindedir. Yani bu da bilgilerin e, meselesi epistemolojik bir belirlediğindir, e, ontolojik bir belirlediğindir. E, Maşra bu, bu özdeşlik meselesini özellikle e, mektuplara, e, Spinoza'nın mektuplarına çok e, dikkatli bir okuma ile buldular. Yani Oldenburk'a yazdığı ikinci ve dördüncü mektupta zaten sifası, sifat ve e, töze dair aynı tanımıdır. Daha doğrusu e, bu mektuplarda bir sıfat tanımıdır. Bu etikada verdiği söz tanımıyla aynıdır. Ki dokuzuncu mektupta da zaten yani sıfat ve töze aynı şeyi anladığını söyler. Yani dolayısıyla aradaki fark ee, yine stinozonun kullandığı tarifle, e, stilastik bir terim olarak enstratyanızdır. E, yani gerçek bir ayrım değilmiş. E, zihnin ayrılığı, zihnin anlamadaki yetersizliğinden dolayı bir anlamda bunları ancak ayrı şeyler olarak e, koyar. E, ne Güneşleştirsin ikinci hayal ilgili olarak ise e, maşre... Yani her şeyden önce, e, spin, yani spinozist sıfatların düşünceye uzama, e, sadece düşünceye uzama ilgi bulunmayacağından daha önemli olarak, ge zaten senesal bir formda e, sıfatların alt, e, kesinlikle konulamayacağını söyler. Hemen musunuz beni? Yani, e, mesela totalite kavramı, yani bütünlük, e, sayı, e, figür, bölüm, yani spinoza ya göre zaten bunun hepsi indiremin ürünüdür. Yani bu anlamda mesela bir için e, totalite kavramı zorunlu olarak bir son kavramına gönderme yapar. Yani Açıkıyla, gözün kendi doğasını, gerçek doğasını antık kavramlar değildir, olduğu hâliyle. Ee, yani bu anlamda hatta, daha işte Spinoza'nın hani, dualizmi zaten e, eleştirmesi meselesi, önemli karteziyen dualizmi ama monizminden bile bahsedemeyeceğimizi söyler ki, zaten Spinoza, Descartes felsefesinin ilkelerinde Tanrı'nın biricikliğinden bahsedeyim, uygunsuz kaçacağından bahseder. Çünkü işte tam o e, Determinatio Esmigal Çalışı dizisi samim bir e, sınırlamadır, bir sınır koymadır. Çünkü anlama yetisi e, tüzgün sonsuzluğunu anlayamaz, anlayamadığı zaman onu bir e, yönelik bir bütün olarak anlamaya çalışır. E, hal böyleyken e, Stikloz acıtoz, basit öğünlerden oluşan bir kompleks, sıfatlarının sayısal bir toplama değil, e, e, falan filan bunu söyledim. Bir önemli de şu, şeylerin ve fikirlerin düzeni okuması. Yani o meşhur e, Stikloz'un e, etikadaki e, önermesi, ikinci önermesi, iki cihazarttaki <gülüyor> fikirlerin düzen ve bağlantısı, şeylerin düzen ve bağlantısıyla aynı olması meselesi. Burada da yine Hegel yani, bu düzeni bir yanda fikirler ve bir yanda şeylerin arasında kurulan düzen, uyum olarak görülür ve bu uyum işte sözü üzerinden dolayı, buna bir eleştiri getirir. Burada da önemli, yani Spinoza'nın bunu söylemesinde ayrı iki düzen ve ayrı iki bağlantı yok aslında. Tek bir şeyin düzenle bağlantısı, sadece onun iki ifadesi var. Dolayısıyla aslında Spinoza'daki paralelizm meselesi de, yani Spinoza'daki bir ontolojik e, anlatı, paralelizm tehlükle anlamakta da belli problemler var. E, ve işte tüm bunlardan e, Marşe'nin köküvi ve Spinoza arasındaki bağlantıyı çelişkili bir birlik olarak, yani bu okumadan neden çelişkili bir birlik meselesini Duyuyoruz. Ona dair bir alıntı okuyarak, e, sonrasında bir şey söylemek getireceğim. Hegel ve Spinoza'nın arasındaki bağıntı en temelinde bir çelişkili birlik ülke bağıntısıdır. Hegel, Spinoza'ya tam da aralarındaki yakınının ortaya çıktığı anlarda karşı çıkar. Hegel'in Spinoza'da tahammül edemediği ve ancak çarpıklılığa aslında eleyebildiği şey, kendi sistemini tartışmalı hale getiren, kendi felsefi konumunun zaten içerildiği <gülüyor> bir tarzıdır. İşte bu yüzden iki sistem arasında bağlantısızlık ya da yakınlık türünden sadece dışsal bir ilişki yoktur. Hegel ve Spinoza'nın karşı karşıya geldiği falsifi tezler, ölülerinin işkin bir şekilde birbirine bağlı olduğu gerçek bir alternatifin temelidir. Hegel ve Spinoza, aynı hakikat kardeşine, somut, etken ve mutlak da hakikat kardeşine ortaya koyduğu ölçüde birbirleriyle yüzleşirler. Peki, madem böyle bir yakınlık var, uzaklıklar ve Hegel'in Spinoza'yı e, olmadığı için bir okuması neden kaynaklı. Yani. İşte Maşri'ye göre burada e, Hegel böyle okumaya mecbur. Çünkü böyle bir tarih yazımı, felsefe tarih yazımı var. E bunun, e, buradaki kuruluş itibariyle zaten Spinoza bir yere oturtmak yolunda. E, ve ikincisi Maşri'ye göre Spinoza, e, Hegel'in felsefe tarihini ve geleneksel kavramları, özellikle hakikat kavrayışını getirdiği eleştiklerden çok daha redikal bir eleştiri yapmıştı aslında. Böyle bir ünlü sorularını tümü özle düşüncesinden, özne ve nesne ikliminden tümü de kurtulabilmiştir. Ee, fakat burada işte bir anlamda ilgili bu gelenekle yani çelişkilerini aşarak e, onu e, rezonma ettiğini iddia ettiği gelenekle bu e, oldan ha kopmazlığını e, sürekliliğini ifşa etmektedir. İşte bu yüzden e, Hegel sinizade bir anlamda e, böyle okumak e, zorundadır. Yani mesele son e, bir cümleyle söylersem e, Hegel'in derizmindedir. Çünkü diremedik e, ama e, modern e, alanda. Yani çünkü Ümmet kitabının temel derdi de aslında biraz bu dönemden biri de e, teleolojik olmayan bir diyerekliğin e, imkanını düşünmek. E, çünkü model alanda e, ka karşılaşmalar çünkü burada olur. Yani tözler, tözde bir karşılaşma yoktur. Özde bir karşılaşma yoktur. Ama model e, varoluşturduk karşılaşmalarda çatışma e, anlarının görülebildiğini görmek istiyoruz. Bu yüzden başlılığı gerektik üzerinden önemser. Ama sorun buradaki teleolojik bakışın sıkıntılarıdır. Çok mutlaka evet. e, teşekkürler. <gülüyor>